KARDEŞÇE çağrı. Değerli Kardeşlerim! Bugün, İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri, görüş ayrılıklarının derin bölünmelere ve çatışmalara yol açmasına sebep olan ötekileştirici uslup ve söylemdir. Görüş ayrılıklarının konuşulması ve hatta bizim gibi düşünmeyen kişilerin eleştirilmesi, Kardeşlik hukuku çerçevesinde yapılırsa duruşumuz ve söylemimiz ayrılığa değil birliğe vesile olur. Eleştiri dilinde tekfirci ve din dışı ilan etme söyleminin öne çıkması ve buna yol açan kavramların gelişi güzel kullanılması Kur'ani ve nebevi metodaykırı. Allah'ın A.S. sıratu vesselam en azılı düşmanlarına karşı bile Onların İslam'a yönelmelerini hedefleyici bir dil kullanmıştır ki Kur'an'da yer alan İslam düşmanlarına yönelik sert söyleme sahip ifadeleri savaş ortamıyla ilişkili olarak anlamak gerekiyor. Kaldı ki bizim gibi düşünmüyor diye bir kardeşimizi Kur'an'ın uyarılarına Peygamber aleyhisselamın defaatle üzerine durmuş olduğu ayrıştırıcı ve bölücü dili terk etme aksiyonunu gündemimize almamız gerekiyor. Görüşleri bizim görüşlerimizden ne kadar farklı olursa olsun, kendilerini Müslüman olarak tanımlayan insanlara karşı kullanmamamız gerekiyor. Kırıcı, dışlayıcı, üslüp tarzına. Nas'ı inkar etmediği sürece, bir Müslümana karşı onu din dairesinin dışına itici bir dil kullanmaya hakkımız yoktur. ramazan idrak ettiğimiz bu günlerde, Müslümanlara karşı söylememizin, Peygamber Aleyhisselam'ın nebevi metoduna uygun olarak birleştirici ve kuşatıcı olmasını sağlamaya çalışmalıyız. Burada okumasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen, mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sadece bir ayet, Ali İmran 103. ayeti bile anmak bizi istikamete sevk edecektir. İsteizübillah ve'atesimu biheblillahi cemi'a ve la teferraku. Allah'ın ipine, Kur'an'a ve dinin temel direklerine sımsıkı sarılınız. Sakın ayrılmayınız, dağılmayınız, tefrikaya düşmeyiniz. وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذِ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِهِ اِخْوَانًا Siz birbirinize İslam'dan önce düşmandınız ve Allah iman ile, İslam ile, kariplerinizi birbirine ısındırdı onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ve kuntum ala minha. Kezalik İçinde ateş dolu bir çukurun tam kenarındaydınız da Allah sizi bu nimet ile kardeşlik nimeti iman nimeti ile kurtardı oradan. Allah Doğru yolu bulursunuz diye delillerini böyle açıklıyor diyor ayet-i Öyleyse ayrışıp bölüşmek için değil, tanışıp birleşmek için, bir olmak için bahaneler arayalım. Küfrün, nifakın, münafıklığın, fitnenin bizi birbirimizden ayırma çabalarına mahal vermeyelim. Yesrevi Medine kılan, Konstantiniyye'yi İstanbul kılan, İspanya'yı Endülüs kılan, İlahi Kudüs kılan ruhu tekrardan yad etmek için, yeni fetihler için, ilahi kelimetullah için, kızıl elma için, Allah için birbirimize merhametli olalım.